Elbette ben sizin için büyük günün azabından korkarım. Dördüncü ayet. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye kadirdir. Beşinci ayet. Haberiniz olsun ki münafıklar, müşrikler kinlerinden, O Allah'ın Resulünden gizlenmek için gözlerini çevirir, görmezden gelirler. Yine haberiniz olsun ki gizlenmek için örtülerine büründükleri zamanda,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 başımdan kötülükler gitti der, şükrü unutur. Doğrusu o, böbürlenir ve şımarır durur. 11. Ayet Ancak sıkıntılara sabredip, salih, sevaplı amellerde bulunanlar böyle değildir. İşte gerçek mağfiret ve büyük mükafat onlar içindir. 12. Ayet Belki sen, putperestlerin ona bir hazine indirilmeli,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 15. Ayet Kimler yalnız dünya hayatını ve onun süs ve saltanatını isterse, orada onlara çalışık yaptıklarının karşılığını tas tamam veririz. Onlar orada hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. 16. Ayet İşte haktan ayrılan, ahireti unutan, dünya menfaatleriyle yetinen o kimseler için ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Dünyada yaptıkları iyi şeyler heder olup gitmiştir.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 Şayet doğru söyleyenlerdensen, ''Hadi bizi tehdit ettiğin o acıklı azabı bize getir.'' 33. Ayet No, onu size dilerse ancak Allah getirir. Onu aciz bırakacak değilsiniz. 34. Ayet Eğer Allah sizi bu asi halinizden dolayı sapıklıkta bırakmak isterse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez.''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 Kavminden iman etmiş kimselerden başkası artık asla inanmayacak. O halde sen onların yapmakta olduklarına üzülme. 37. Ayet Gözetimimiz altında ve vahhimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında da kurtulmaları için benden bir istekte bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. 38. Ayet Nuh gemiyi yapıyordu.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 Nihayet, ey yeryüzü, suyunu yut, ey gök, suyunu tut denildi. Su çekildi, helak olmaları için iş bitirildi, gemide Cudi Dağı'nın üzerine oturdu. Ve zalimler topluluğu için uzak olsunlar, yok olup gitsinler denildi. 45. Ayet Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim!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 Şüphesiz ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Hiçbir canlı yoktur ki, o, onun alnından tutmuş, onu hükmü ve denetmini almış olmasın. Şüphesiz benim Rabbim, dost doğru bir yol üzredir. O, adildir, hüküm ve tasarrufunda hakkaniyet üzredir. Kimseye zulüm ve haksızlık etmez. 57. Ayet Yüz çevirseniz bile...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 Haberiniz olsun ki at kavmi Rablerine nankörlük ettiler. Biliniz ki hudun kavmi at yok olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. Hud Suresi 60. Ayetleri dinlediniz.